İyi günler. Ne var ne yok Karagöz'üm. İyidir iki gözüm. Ne yaptın sen bu kilo işini yahu? Sarıp sarmaladım duvara astım. O ne demek şimdi? Bana göre olanından kalmamış yani. Bak bunu da anlamadım. Anlasaydın şaşardım. Karagöz kıvırmaya çalışıyorsun ama yemezler. Bak saldıkça saldın sonra toplaması zor oluyor. Basit tedbirler alacaksın. Biraz spor, koşu falan. Onu yapıyorum. Hangi sporu pardon? Uzak doğu dövüş sporları. Bir gözüm, iki gözüm. Mesela yürüyüşlere çıkabilirsin. Hafif koşu tarzı falan diyor. Ha, bizim hanımın yaptığı gibi olur olur. Yani neden olmasın ki? Yani hacı var bizim hanım sabahın köründe toplar arkadaşlarını zayıflama yürüyüşüne çıkar gelir bir saat sonra girer hemen mutfağa öldüm açtıktan diye bir kahvaltı hazırlar ki kuş sütü eksik sonra ikindi gibi çıkarlar yine geldiğinde hop yine mutfağa yine döktürür ben zaten bu yürüyüş işini oldum olası severim. <gülüyor> ya sen bakma hanımına ee şey yani bak da az bak yani az ya az ya. yahu Allah ya, Allah neyse. <gülüyor> <gülüyor> Sonra iş yerinde evde... ...asansör yerine merdiven kullanacaksın. Peki seni mi kıracağım? Hemen birinci kattan... ...beşinci kata taşınacağım. Yahu! Huu. Sonra az ama sık yiyeceksin. Onu da yapıyorum. Nasıl yapıyorsun? En azından ikinci kısmı garanti. Karagöz! Acı Sonra kahkaha atacaksın bak. Durup dururken ha ha ha diye mi? Yok. Yani evet... ...yani gülümsemek de en az on kalori yakmamızı sağlarmış. İşte fıkralar filan. Kendi kendime güleceğim. Ya ne bileyim arkadaş ortamında otururken... ...aa bak aklıma şöyle bir fıkra geldi filan deyip başlayabilirsin mesela. Kendi kendime anlattığım fıkraya kendim güleceğim. Böyle adamlara hiç katlanamam, böyle anlatanı da sevmem... ...fıkrayı da dinlemem zaten Hacı Vat. Orası da doğru. O zaman hadi bir fıkra anlatın falan diyeceksin. Tamam bakma bana öyle tamam tamam ee, bu da olmadı da ee, ben sana anlatırım Heh, sen de gülersin karagoşum. Vay be fıkra başına kalori hesabı ee, iyi valla iki fıkra yirmi kalori sekiz fıkradan ne yapar? Tamam tamam tamam sonra yaparsın hesabı. Ya acaba bak bazen şekerliğin tutuyor yani. Kesme mi toz mu? <gülüyor> tamam tamam geri alıyorum kötü ha, ha, ha, ha, ha. Güler şimdi sen espri yaptığında ben gülemezsem o zaman verdiğim kalorileri geri mi alacağım?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 Seslendiren Savaş Bayındır Serkan öfsür Teknik Yönetmen Kadir Çiftçi Ya Serkan bari şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya Gürültü yapmayız stüdyodayız Sist. Abi.